بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أن ومن سيئات أعمالنا من يحبه الله فلا مضل له ومن يضل فلا حاب له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قاة ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كسيرا وحسايا واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yücelipliklerin alemlerin ve yiflilerin zinbelerin. Bana yutay Allah ve Rasulünu. Fakat fazı fazan. Ağzıma. Ama ben. Fazla hadis. Kitabı Allah ve. Hayır. Hediye. Hediye. Muhammed. Allah ve. Sallallahu. Ali ve. Sallam. Ve. Şer. Al. Umur. Bu hafta inşallah 23. konunun 23. konu ve 46. dersi göreceğiz. Geçen sohbetimizde, geçen dersimizde İsra ve Miraç hadiseleriyle birlikte zuhur eden, ortaya çıkan şeylerden bahsetmiştik. Özellikle Miraç'ta aleyhisselatu vesselama verilen şeyler, gösterilen şeyler, 5 vakit mesela 5 vakit namazın farz kılınması ve diğer şeylerden bahsetmiştim aleyhissalatu vesselamın şahit olduğu şeylerdi şimdi onlardan alacağımız elde edeceğimiz dersler neler ondan bahsedeceğiz 5 madde halinde birincisi Miraç hadisesi kardeşlerin Allah subhanehu ve teala'nın ulu sıfatını ispat eder ne demek ulu sıfatı yani Allah Azze ve Celle'nin üste olması, yüce olması, yükselmesi, bunu Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet ifade ediyor. Ayrıca hadislerde de geliyor, çok net bir şekilde. Hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de. Ar-Rahman al arşi isteva, Rahman arşın üzerine istiva etti ifadesine benzer yedi tane ifade var. Tam bu lafızlara ve sözcüklere benzer yedi tane ifade var. Yani Rahman arşın üzerine istiva etti. Bir mana ala vortefa yani yükseldi yüce oldu ehl-i sünnet vela, vel cemaat alimleri ala ve ertefâ diye tercüme edip tefsir ediyorlar. Yani Allah Azze ve Celle semanın üzerinde yükseldiği cahundur. Ama nasıl? kemâ yelig bi celâlihi yani kendisine yakışır bir şekilde bizim anlayamadığımız bir şekilde Allah Azze ve Celle semanın fevkindedir. Nesiyle? Zatı ile ama sıfatlarıyla birlikte bizimle beraber görmesi, işitmesi vesaire gibi birçok sıfatıyla beraber mahlukatını görür, gözetir, haberdar olur, yaratır, yedirir, içirir, doyurur ilahi. Ama zatı ile Allahü Teala semanın fevkündedir, üzerindedir. Bu miraç hadisesi de Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatını, uluv dediğimiz yani yüce olma ve üste olma sıfatını ispat ediyor. Hani bahsetmiştik ya, ee, Enes İbni Malik radıyallahu anh hadisi de geliyor idi. Özellikle bu hadis, Miraç'la ilgili konuyu uzun uzadıya diye anlatan e, bir hadistir. Enes'ten rivayet edilen bu hadis. Aleyhisselatü Vesselam sonra biz, de, biz diyor semaya çıktık. Yani Cebrail Aleyhisselam ile beraber semaya çıktığını ifade ediyor. Oradaki çıkma ifadesi işte yukarıya doğru çıktığını gösteriyor. Sonra Cebrail her bir semaya, her bir tabakaya uğradığı zaman oranın kapı, kapı kapısının açılmasını istiyor ve kapı açılıyor nihayetinde. İşte bu ifadeler, Allah Azze ve Celle'nin uluv yani e, mahlikatının e, üzerinde yüce e, ve üstte olduğunu semanın üzerinde olduğunu ispat ediyor. Herkese secde suresinde Allah-u Teala يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَا الْاَرْضِ <gülüyor> Allah-u Teala emri yani işleri gökyüzünden Yer yüzüne kadar idare eder. Thumba, Thumba ya arju ile hifiyey min kane muddarhu 1000 sene tım mı mı Sonra sizin saydığınız senelerden 1000 sene miktarınca bir gün içerisinde, 1000 sene miktarınca saydığınız senelerinde senelerinizden sizin yani hesap ettiğiniz senelerinizden bin sene miktarınca bir günde o işler Allah Azze ve Celle'nin idare ettiği bu işler kendisine yükselir diyor. Evet. Yine bir yükselme söz konusu. Allah Azze ve Celle işleri gökten yere idare ediyor ve işler allah Teala'nın takdir ettiği işler yine ona yükseliyor. Yine insan Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle'nin ifadesi de e, bu sıfatı, Allahu Teala'nın sıfatını bize ispat ediyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'yi tanımak için sıfatlarını, isimlerini iyi bilmek gerekiyor. Ne manalara geldiğini. Allah Azze ve Celle, yani nasıl bir sıfata sahiptir? Nasıl bir özelliğe sahiptir? Nerededir? Onun işitme, görme sıfatları ne anlama gelir? Onun yaratma sıfatı, rızık verme sıfatı, karşılı, karşılıksız ihsan etme sıfatı ve isimleri ne manalara gelir? Bunları öğrenmek, bilmek ve dolayısıyla Allahu Teala'ya daha yakinen yani kesin bir imanla iman etmek gerekiyor. Bu insanın imanını artırır. Yaratıcısını tanıdığı zaman insan imanı artar. Onun yüceliğini hisseder. O yüceliği, büyüklüğü, azameti hissettiği zaman da ona daha güzel layıkıyla ibadet etmeye çalışır. Onun için bize Kur'an'da kendisinin bildirdiği şekilde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bize ondan bahsettiği şekilde biz Allahu Teala'yı tanımaya çalışırız. Ve böylelikle ona hakkıyla ibadet etmeye çalışırız. İşte Allah azze ve celle'nin ulûf sıfatından bahsediyoruz ya, bu konuda da buna delil olarak ayrıca zikredeceğimiz bir ayet daha var. O da Ali İmran suresinde geliyor. Allah azze ve celle "İzgalallahu Ya İsa" hani Allah İsa'ya, İsa İbn Meryem'e şöyle demişti. inni mutevaffike ve rafiuke Ey Musa, ben seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim ifadesini kullanıyor. Burada konuyla e, dolaylı irtibatlı olan bir başka mevzuya geçiş yapmak istiyorum. Özellikle bazı insanlar, bazı akademisyenler bu konuda konuşuyorlar. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü meselesi, yani İsa Aleyhisselam'ın kıyametten önce gelme meselesi, bu konuda kardeşlerim, ayetler sabittir. Yani İsa Aleyhisselam kesinlikle gelecektir. Ve hadisler sabittir. Hem de tevatür derecesindedir. Ehli hadise göre, hadis ehli kimselere, yani muhadditlere göre İsa Aleyhisselam kesinlikle gelecektir. Kıyametten önce gelecektir. Ve İsa Aleyhisselam'ın gelişi kıyametin bir ama alametidir, işaretidir. Çünkü Zuhruf suresinde Allahu Teala innehu la'ilmun lis muhakkak ki o yani İsa aleyhisselam çünkü ayetin sebebi ayetten önceki geçen ifadeler İsa aleyhisselam'ın e, geleceğini İsa aleyhisselam'ın isminden bahsediyor o kıyamet saati için bir bilgidir diyor yani İsa aleyhisselam'ın kendisi ve zuhuru İnişi. Nasıl ile ilgili detaylı hadisler var. Onunla ilgili kıyametle e, zikredilen, kıyametin zikredildiği, kıyametten önceki zuhur edecek olaylar zikredildiği hadis kitaplarına bakılabilir. Şimdi burada Allah Azze ve Celle bu Ali İmran suresine geri dönecek olursa, inni mutabeffi ke sen ve fathettri cim bir ifadesi göre. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı vefat ettirmemiştir. Çünkü buradaki ifade birincisi Arapça kaydı olarak ismi faildir ve ismi fail müstakbele yani geleceğe delalet eder. Ne demek geleceğe delalet eder? Yani ileride seni vefat ettirici manasına gelir. İsmi fail. O yerine ve zamanına göre böyle bu manaya gelir. Yani seni vefat ettireceğim anlamında. İsa Aleyhisselam vefat etmemiştir. Yani ölümle bir ölü bildiğimiz ölümle ölmemiş. Birincisi bu. Ee, i̇smi fail olarak yani kelime olarak böyle. İkincisi de kardeşlerim. İkincisi de bu kelimenin manası yani özellikle bu akademisyen dediğimiz insanlar buradan hareketle. E, İslam gelmeyeceğini iddia ediyorlar. Onun için bunun üzerinde durmak istiyorum. Mutavvifi kelimesi vefat kelimesidir ki kökü vefat üç tane anlama gelir. Şeyhül İslam Ebü'l Abbas rahmetullahi aleyhinde ifade ettiği üzere birincisi birincisi gerçekten ölüm manasına gelir. İkincisi uyku manasına gelir. Üçüncüsü de baygınlık manasına gelir vefat kelimesi Arapça böyle zengin. Uyku manasına geldiğini ifade eden bir başka ayet vardır Zümer suresinde. O ayette çok net bir şekilde vefat kelimesinin uyku manaya uyku manasına geldiğini ifade eden Allahu Teala. Dolayısıyla <gülüyor> ölüm manasına Burada kullanılmamıştır. Bu ayet-i kerimede İsa aleyhisselam için ölüm manasına kullanılmamıştır. Ancak Allah azze ve celle onu kendi katına yükseltmiştir. Kendi katındadır ve bildiğimiz ölümle öldürmemiştir. Ve kıyamet günü de zuhur edecektir. Çünkü... Hem Nisa suresindeki, hem, hem Alimran imran suresindeki, hem Zukruf suresindeki ayetle İsa aleyhisselamın gelişine geleceğine ancak bu ümmetten bir imama, o da Mehdi aleyhisselama tabi olacağına delalet eder. Hadisler ise, Mehdi aleyhisselamın gelişi, İsa aleyhisselamın inişiyle ilgili hadisler ise işaretten öte İsa aleyhisselamın durumunu açıkça ortaya koyar. Nasıl olduğuna dair. Evet. bununla ilgili bu e, parantez bilgiyi verdikten sonra Allahu Teala'nın ulu sıfatına geri dönüyoruz ayet-i kerimede ve râfi'uke ileyye diyor ya yani seni katıma yükselticiyim derken burada da yine bizim e, delil aldığımız özellikle müellifin delil aldığı <gülüyor> ifade yani İsa Aleyhisselam yukarıya çıkmıştır. Ulu sufatına işaret ediyor. Bir başka ayet kerime. Fatır suresinde. İleyhi yes'adul kelimut tayyibuh vel amelis salihuh yarfeuh Güzel kelimeler, hoş kelimeler Allahu Teala'ya yükselir. Ve salih amelde onu, o salih amelde o güzel kelimeleri çıkartır diyor. Subhanallah. Güzel kelimeler Allah-u Teala'ya yükselir. Ama onları ne çıkartır? Salih ameller. Salih amel nedir? Salih amel nedir? Salih amel, hatırlarsınız, şirkten uzak, sadece Allah için yapılan ve aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun ameldir salih amel. Özetle budur salih amel. Eğer bir kimse sırf Allah rızası için bir amel işliyorsa... Namaz, Kur'an, oruç, zekat, hac, cihad, Allah'a zikretmek, insanlara iyilikte bulunmak, akrabayı ziyaret etmek, anaya babaya iyilik etmek. Bunları Allah'ın rızasını gözeterek yapıyorsa, yani ey Allah'ım seni memnun etmek için yapıyorum diye içinden geçiriyor ise, yani bu niyetle bu işe kalkışıyor ise bu salih ameldir. Bir de bunu doğru sünnete uygun yaptığı sürece salih amelin ta kendisidir. İkisi birleştiği zaman zaten salih amelim. E demek ki salih ameller güzel kelimeleri yukarıya çıkartıyor. Yine ulu sıfatına bir işaret var. Mearech suresinde ise yine e, bir ayet var delil olacak. Seele sailun bi adabi waqi bir kimse vaki olacak bir azaptan sorar. Burada da burada da yine waqi kelimesi ismi faildir. İlerde olacak bir azaptan soru, yani kıyamet günündeki azaptan e, soru sorar. Lekül kafirine lilk kafirine leyselahu dafi Kafirlerden hiç kimse bunu bu azabı defede miyecektir, yani kendisinden uzaklaştıramayacaktır. Bu azap gerçekleşecek. Min al ladi min min zil ma'arij. Min zil ma'arij. Bu Allah'tan me'ariz sahibi yani unu yücelik sahibi ve derece yüksek dereceler sahibi Allah'tandır bu. Tarucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yemin kana miktaru sene. Melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam ona miktarı 50 bin sene kadar olan bir zamanda yani miktarı 50 bin sene 50 bin sene kadar olan bir günde ona yükselir yani Allah Azze ve Celle'ye yükselir diyor. İşte burada da yükselme ifadesi yine Allahu Teala'nın ulu sıfatına yani yüce üstü olma sıfatına bir delildir. Bu seneler ise mahiyetini Allah Azze ve Celle'nin bildiği şeyler. Birinde secde suresinde bin sene geldi, diğerinde 50.000 bin sene. Ebni Kesir rahmetullah aleyhin ifade ettiğine göre elli bin sene ile kastedilen kıyametteki elli bin senedir diyor. Kıyamet günü kulların arasındaki hesap, sahih hadiste geldiği üzere 50.000 bin sene kadar olan bir zaman diliminde insanlar, kullar aralarında hesap göreceklerdir. Allah Azze ve Celle o gün de bize yardım etsin. Onun dışında bunların mahiyetini, hakikatini, Allah Azze ve Celle e, biliyor. Biz bilmiyoruz. Vallahu alem. <gülüyor> Yine bir başka ayet-i kerime e, Tebarike suresinde e, emintum men fissemâi men fissemâ ey yaxıfe bikumul ard fe izahiye temur Siz gökteki kimsenin sizi yerin dibine batırmasından emin mi oldunuz? fe izahiye temur Burada da yine gökteki kimse ile kas bazı meal verenlerin veya bazı ifadeler kullanan insanlara göre göktekinden kasıt meleklerdir filan deniliyor. Bismillah. Kesinlikle doğru bir tefsir, doğru bir tercüme değildir. Göktekiyle ile kastedilen Allah azze ve celle'dir. Evet. İtibar edilen ehli sünnet ve cemaatin tefsirine göre e, emin men fil sema ile kast edilen yani semadakinden emin mi oldunuz? Allah Azze ve Celle'den emin mi oldunuz? Manasınadır. Dolayısıyla bu da yine Allahu Teala'nın gökte olduğuna zatıyla ulu sıfatının e, olduğuna yani yüce olduğuna üstte olduğuna delalet ediyor. Takip eden ayet-i kerimede e emin tum menfi sema'i en yursu aleikum hasiba. Fesete'lemun ekefe nedir? Siz yine gökyüzündekinden emin mi oldunuz ki sizin üzerinize taş yağdırır. Sizin üzerinize taş yağdırır. İşte azabım. Fesete'lemun ekefe nedir? Ve müteakiben de sizler uyarım nasılmış bileceksiniz diyor. Uyarım Nasılmış bileceksiniz. Burada yine Allah-u Teala'nın kardeşlerim uluv sıfatına e, delalet vardır. Ayrıca hadiste yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin yani acısın diyor. Kim kastediliyor burada? He? Allah Azze ve Cel Güzel. E, bu konuyla ilgili net bir hadisi söyleyecek olursak Hakem Hakeb İbni Süleym Al hakem i Süley Süleym adındaki bir sahabi, Sülemi adındaki bir sahabi. Muawiyyat-i Mu İbn-i Hakem-i Sülemi. Meşhur bir hadis. Bu sahabenin koyunları varmış Medine'de. Benim diyor koyunlarım vardı ve onların başında da bir çoban olarak cariye vardı. Kadın bir cariye. Bir gün diyor, koyunlarımdan bir tanesini kurt, e, kurt kaptı, kurt götürdü. Ben de diyor, insanoğluyum, yani dayanamadım demek istiyor. E, cariyeye bir tane tokat patlattım diyor. Yani niye bakmadın mahiyetinde? Ondan sonra, tabii tokatı da atınca, dövünce e, merhamete geliyor işte. insanın e, e, yani acıması tutuyor. İnsanda merhamet var ya. Sonra geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a bunu anlatıyor. Diyor ki ben böyle böyle oldu ve ben ona vurdum. Deyince Aleyhisselatü Vesselam bu olayı çok büyütüyor. Yani yaptığının yanlış olduğunu söylemek istiyor. Onun aleyhine çok büyütünce diyor ki adam Muaviyatübni el-Hakem el-Sülemi Ey Allah'ın Rasulü onu azad edeyim mi? Yani o cari hur bırakayım mı? diyor. Biliyorsunuz köleyi azat etmek çok büyük sevaptır. Ali ve sellem de onu çağır diyor. Kadın geliyor, çağırıyor adam kadını, cariyeyi, o çabanı. Diyor ki ona men ena ben kimim diyor. Kadın galet rasulunla, ente rasulullah ente rasulullah, sen Allah'ın rasulisin. Gale eyne Allah diyor ki Ali ve sellem Allah nerededir? قال قالت في diyor ki semadadır yani göktedir diyor. Ali Sena tevesselam atiqha fe innaha onu azat et çünkü o mümin bir kadındır diyor. Subhanallah. Sorduğu iki soru var. Ben kimim ve Allah azze ve celle nerede? Ben yani burada Allah azze ve celle'nin eee Allahu Teala'nın gökte olduğunu Zatiyle bakın. Üzerine vurgulayarak söylüyorum. zatıyla gökte olduğunu bize açık bir şekilde ifade ediyor. Kardeşlerim bununla ilgili daha Kur'an-ı Kerim'de birçok delil, hadislerde birçok deliller mevcuttur. Onları saysak bitmeyecekti. Ama bunlar bunlar inşallah yeterli olacaktır. Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın her yerde olmasıyla ilgili bir inanış, bir söylenti doğru değildir. Allah Azze ve Celle zatıyla her yerde değildir. Zatıyla semanın fevkinde, üzerinde yükselmiştir, yüce olmuştur. Kendisine layık bir vecih ile e, layık bir şekilde ama sıfatlarıyla bizimle beraberdir. Evet. İmam Malik rahmetullahi aleyhi meşhur bir e, kıssada adamın bir tanesi gelir, istiva hakkında sorar. Yani Rahman Arş'a istiva ettiğinin manası nedir diye. İstiva. İstiva yüce oldu, yüksek oldu, yukarıda oldu manasına gelir. istiva. <gülüyor> o da der ki, İmam Malik rahmetullah aleyh, mana ma'lum, manası bilinen. Yani, e, Arapçada yükselmek, yüce olmak, yukarıda olmak manasınadır diyor. Veya benzeri manalarda. Ee, onun hakkında soru sormak es-su'al anhu soru sormak bidattır. Bidatun bidattu ve keyfiyetu meçhulün. Keyfiyet ise meçhuldü. Yani ne demek? Ee, nasıl oldu? Nice oldu? Ne şekil oldu? Allah azze ve celle yukarıda ama nasıl? Ne şekil? Ee, bunun hakkında soru sormak bidattır diyor. Şey, meçhuldür. Yani bilinmez ve soru sormakta bidattır diyor. Allah Azze ve Celle kendisine layık bir şekilde yukarıladı. Ama nasıl? Biz bunu bilmiyoruz. Keyfiyet nasıldır? Kemniyet nicelik? Söz konusu değil. Bilmiyoruz yani. Söz konusu da biz bilmiyoruz. Bunu Allah Azze ve Celle biliyor. Bizim inanmamız gereken, itikad etmemiz gereken Allah Azze ve Celle'nin üste olması. Evet. Bu da ulu sıfatını ifade ediyor. Dolayısıyla bir insana bir Allah Azze ve Celle nerededir diye soru sorulması caizdir. Ve bunun karşılığında verilecek cevap da Allah Azze ve Celle zatıyla gökte sıfatlarıyla bizimle beraberdir diyeceğim. Bir ayet-i kerime var Hadid suresinde. اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ Yani siz nerede olursanız Allah sizinle beraberdir ifadesi, ayet-i kerimesi sıfatlarıyla beraberdir anlamına gelir. Taha suresinde Allah Azze ve Celle... Musa ile Harun aleyhisselama diyor ki gidin, Firavun'a gidin. Onlar diyorlar ki biz korkuyoruz, bize karşı taşkınlık etmesinden korkuyoruz Firaun'un deyince o da Allah Azze ve Celle de diyor ki la taqafa innani maakuma esmagu ara korkmayın, muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm diyor burada Allahu Teala beraberliği nasıl ifade etti? İşitmek, görmekle diğer sıfatlarıyla ifade etti. Musa Aleyhisselam'la, ve Harun Aleyhisselam'la Allah Azze ve Celle beraber. Bizimlere de beraber. Ama nasıl? Ayette geldiği üzere işitmesiyle, görmesiyle yani sıfatlarıyla. Ama zatıyla nerede? Fi's-sema semada. Bu konuyla ilgili kardeşlerim birkaç tane daha hadis var. Onlara da kısaca zikredelim mi inşallah? Ee, Buhari ve Müslim'de ve Ahmed bin Hanbel'de gelen sahih bir hadiste e, ben şöyle kısa kısa olarak yani hikaye olarak hadisi aktarayım inşallah. Musa aleyhisselam'a Allahu Teala ölüm meleğini gönderiyor ama insan suretinde. İnsan suretinde e, habersizce Musa Aleyhisselam'ın evine girdiği için melek olduğunu bilmiyor. Normal sıradan bir insan gibi. Musa Aleyhisselam bir yumruk atıyor ve gözünü çıkartıyor ölüm meleğini. Ondan sonra ölüm meleği Allah azze ve celle'ye çıkıyor. İşte burada da yine bu çıkma olayından ulu sıfatını alıyoruz. Bu kelimeler Arapçada e, yani çıkma, yaric, uruc veyahut da araca Kelimeleri, araca kelimesi, bunun türevleri yukarıya çıkmayı ifade eder. Miraç da, miraç dediğimiz kelime de oradan türemezler. Melek ee, Allah Azze ve Celle'ye çıkıyor ve diyor ki, senin kulun bana böyle böyle yaptı. Git diyor ona söyle Musa Aleyhisselam'a, elini öküzün diyor, e, şeyine, sırtına koysun ve onun avucunun kapsadığı kılların adedince ona şey verilecektir. Ömür verilecektir. Dilerse isterse ömrü yani ömrünü uzatalım. isterse ömrü uzayacak. isterse ölümü tercih etsin diyor. İkinci gidişinde ölüm meleği, ikinci gidişinde bunu Musa Aleyhisselam'a söylüyor. Tabii bu sefer ölüm meleği şeklinde gidiyor, insan suretinde değil. Allah halem o şekilde geliyor. Musa Aleyhisselam da ölümü tercih ediyor ve e, ölüm meleği onun ruhunu kabz ediyor. Ve Allah Azze ve Celle'den ey Rabbim diyor beni e, mukaddes arzın arzın yani e, Kudüs. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları Maide suresinde geldiği üzere 40 yıl böyle e, çölde dolaşma imtihanına tabi tutulmuşlardı ve Anlatıldığına göre tam olarak şeye e, mukaddes arıza yani Kudüs'e ulaşamamışlardı. Onun için de söylendiğine göre ya e, bu hadiste de zaten ifade ediyor. Ey Rabbim beni vefat ettir. E, Beyt-i e diyor bir taş atımlık bir mesafede e, vefat ettir. Yani oraya yaklaştır diyor. Aleyhisselatü vesselam da diyor ki eğer ben eee onun kabrini size gösterebilseydim diyor ki o Musa Aleyhisselam'ın kabri kırmızı kum tepesinin yanında yolun üzerinde, yolda yolun kenarında kırmızı kum tepesinin yanındaydı diyor yani eğer imkan olsaydı size onu gösterirdim mahiyetinde bir ifade kullanıyor aleyhissalatu vesselam e Musa Aleyhisselam'ın kabri şu an belli değildir evet Burada işte ölüm meleği insan suretinde gelince Musa Aleyhisselam onun gözünü çıkartıyor. Şimdi bu hadis, Buhar ve Müslüm'de de zikrediliyor ve bu hadisi tan ediyorlar. Yani bu hadis hakkında konuşuyorlar. Hadis inkarcıları, hadis şüpheci, hadiste şüphe arayan kimseler veya mealci, kurancı dediğimiz insanlar bu nasıl olur da bir ölüm meleğinin gözünü Musa Aleyhisselam bir peygamber çıkartabilir diye. Bunun tevili yorumu e, muhaddisler tarafından çok güzel şekilde yapılıyor. Hiçbir şekilde bu ne Kur'an'a ne de sahih hadislere aykırı değildir kardeşlerim. Şimdi bir insan düşünün ki ben özellikle size e, o anladığım veyahutta aklımda kalan tevilden muhaddislerin yaptığı yorumdan bir tavşı aktarayım. Bir insan evine habersizce bir insan girdiği zaman özellikle de ehli varsa eşi, çocuğu varsa habersiz bir şekilde ne yapar o adamı? Musa Aleyhisselam yaptığını yapar. Ya gözünü çıkartır, ya bacağını kırar ya başka bir şey yapar değil mi? İşte Musa Aleyhisselam orada e, kesinlikle onun ölüm meleği olduğunu bilmiyor. Haberi yok. Bu da onun aynı zamanda gaybı bilmediğini gösterir. Yani peygamberlere Allah Azze ve Celle gaybı bildirirse ancak bilebilirler. O kadar bilebilirler. Onun dışında bir şey bilemediler. Bu bir e, imtihandır, bir hikmettir. Allahu Teala e, meleği insan suretine sokabilir ki Cebrail aleyhisselam bir insan suretinde gelmiştir aleyhisselatü vesselam'a. Melekler insan suretine girebilirler. Çeşitli insanların suretine e, mesela Bedir'de Bedir'de ve başka e, Savaşlarda Allah Azze ve Celle'nin e, dilemesiyle insan suretinde gözükebilirler. Hatta bazı insanlara da benzeyebilirler. İnsanların e, bazı savaşlarda sarıklıları gördük veyahut da e, evliyalar, e, yatırlar kalkıyor, savaşıyor diye dedikleri e, olsa olsa varsa böyle bir şey ancak meleklerdir. Kesinlikle yatırlar, şehitler, peygamberler yerinden kalkıp savaşmazlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bunu, bunu musa buna müsaade vermemiştir. Böyle bir şey sünnet yapmamıştır. Böyle bir şey olsaydı o, yani kabirlerdekiler çık durmaz. Şehitler ondan sonra evliyalar boyuna savaşlara gelirlerdi. Böyle bir şey yok. Buna dair ne bir ayet ne de bir hadis yok. Bu doğru bir inanış değil. Ama savaşlarda Müslümanlara yardım var mı? Evet. Allah Azze ve Celle dilediği sürece var. Kim yardım ediyor? melekler. Bu konuyla ilgili bir başka hadis daha zikredelim. Ee, yine sahip bir hadiste Ahmet bin Hanbel'de rivayet eden bir hadiste ölü kimse yanına melekler gelir diyor. Yani özellikle burada kastedilen ölmek üzere olan kimsenin yanına melekler gelir. Eğer adam ölecek olan kimse salih bir kimse ise salih bir kimse ise ona melekler der ki tabi burada meleklerle kastedilen ölüm meleği ve yardımcılarıdır. Uhrici Uhrici Ey yetuhen nefsu tayibe Ey tertemiz olan nefis can çık. Evet. Ve ona, o tertemiz olan e, nefis can, tertemiz bedendedir. Ve ona denilir ki, ebi şir'i ruhun ve reyhani. Yani rahatlık ve reyhan ile müjdelen ve Rabbin gayrı gadban kızgın olmayan gazap sahibi olmayan, gazaplanmamış olan Allah Azze ve Celle'ye çık denilir. Ve o da e, bu Ruh da, can da, ve salih kimsenin canı da, bunla, melekler bunu söylerken çıkar. Sonra onu alırlar, melekler semaya yükseltirirler. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin bulunduğu semaya kadar çıkartırlar. İşte bu çıkma olayı yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatına işaret ediyor. Sonra Allah Azze ve Celle ona, o melekleri emreder, kulumu yerine, mekanına koyun. Yani kabrine koyun ve ona cennet nimetleriyle ikram edin der. Kısaca veyahut da özet olarak böyle. Ama bedbaht bir kafir bir kulu ise Allah muhafaza imansız gitmişse bunun tam tersi olur. O ona semala, semanın göğün kapıları açılmayacaktır diyor. Hem ayet hem de hadis buna işaret edilir. لَا تُفَتَّهُوا اَبْوَابِ السَّمَاءِ la يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Sema'nın kapıları ona açılmaz, cennete de giremez diyor. Allah Azze ve Celle canımızı iman üzere alsın. Bu hadis de aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatına işaret ediyor. Yine bir başka hadis Allah sadakayı kulundan tertemiz olan kazançtan kabul eder. Hadis Ahmet bin Hanbel'de geliyor. Allah Azze ve Celle ancak temiz olanı kaybeder. Sece şey kabul eder. Ona temiz olan şeyler yükselir, çıkar. Evet. Yine burada aynı şekilde e, ulum sıfatına bir işaret söz konusu. Bir başka hadiste, hakimin rivayet ettiği hadiste kardeşlerim, mazlumun duasından sakının diyor. Mazlumun duasından sakının. Çünkü onun duası Allah Azze ve Celle'ye kıvılcım gibi çıkar. Subhanallah. Hani onun için diyor ya e, geçmişteki insanlar, atalar alma mazlumun ahmi çıkar çıkar aheste hasta, ah hasta diye e, mazlumun duasıyla Allah azze ve celle'nin arasında perde yoktur der bir başka hadiste. Buradaki bizim delil aldığımız fe'in nahates aleu ilallahi kenaha sharara yani e, kıvulcim gibi Allah azze ve celle'ye yükselir. Bu da yine Allahu Teala'nın ulu sıfatına net bir şekilde işaret ediyor. İkinci önemli mesele, şimdi ikinci meseleye geldik. Ee, geçtiğimiz konudan, dersten çıkartacağımız ikinci önemli mesele Beyt-i Maktis'in yani e, Kudüs Beyt-i Kudüs'teki Beyt-i İsra vakasıyla ile kardeşlerim, İsra olayıyla e, buranın e, liderliği, yöneticiliği, komutanlığı e, idare e, insanlığın idaresi daha doğrusu e, ben İsrail'den, Yahudilerden alınmıştır bu İsrail mevzusuyla, e, hadisesiyle e, Yahudilerden alınmış ve bu ümmete, yani Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine verildiğine bir işaret Tabi o zaman e, tam gerçekleşmemişti. Ama sonradan özellikle e, Medine dönemi, Sahabeler dönemi, e, Hulefai Raşid'in döneminde biliyorsunuz Ömer radıyallahu döneminde özellikle fethediliyor ve tamamen e, oranın hakimiyeti Müslümanların eline geçiyor. Yani o İsra hadisesi diyor e, liderliğin, komutanlığın, yöneticiliğin e, artık bu ümmete geçeceğine bir işarettir o dönemde. Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra e, e, hadisesinde olduğu gibi. Yani İsra olayında ve Miraç olayında gerçekleştiği gibi. İsra biliyorsunuz gece yürüyüşü. Biliyorsunuz ki Yahudiler İslam gelmeden önce peygamberlerini öldürdüler kitaplarını tahrif ettiler ve hevalenin peşine e, düştüler. İlahi vahyi de Allah Azze ve Celle'nin o yüce vahyini e, heder ettiler. Kıymetini bilemediler. Bunun neticesinde de Allah Azze ve Celle onların elinden o bulundurduğu ellerinde bulundurdukları özelliği, e, liderliği, komutanlığı e, ve benzeri yüce özellikleri aldı ve bu ümmete çeviriyor. Yani bu liderlik makamını bu ümmete çeviriyor. Ve bu ümmeti diğer ümmetler üzerine e, şahit kılıyor. Vasat bir ümmet yapıyor ve adil bir ümmet yapıyor. Ha, diyeceksiniz ki bugün e, yine dünya Yahudilerin elinde. İsrail'in elinde. Evet. Dünyayı Yahudiler ve İsrail'ler, İngilizler ve Amerikanlılar yönetiyor. Ama Allah Azze ve Celle, hani ayette diyor ya, يَتِلْكَ لَا يَا مُنُدَابِلِهَا بَيْنَ النَّاسِ Bugünler biz insanlar arasında değiştiririz. Yani bazen Müslümanlar Müslümanların lehine olacaktır. Dünyanın hakimiyeti onların elinde olacaktır, geçmişte olduğu gibi. Veyahut da zafer onların olacaktır. Bazen de zafer kafirlerin olacaktır. Bu Allahu Teala'nın sünneti, sünnetullah'a gerek. Bize düşen, Allah-u Teala'ya tevekkül etmek ve onun dinine sımsıkı yapışmaktır. Allah azze ve celle boşuna demiyor. Eğer iman ediyorsanız üstüne olan sizsiniz. Onlar nihayetinde bu dünyayı kazanıyorlar. Bu dünyanın liderliğini, bu dünyanın sefasını sürüyorlar. Ama asıl kazanç neresi? Ahiret. Evet. Allahu Teala bakın İsra suresinde وَإِذَا عَرَدْنَا النُّهْلَهَا قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَزَقُوا fiha. Biz bir bir kariyeyi, bir şehri helak etmek istediğimiz zaman oranın şımarıklarına yani zengin kimselerine şımarık kimselerine emrederiz فَفَزَقُوا fiha Onlar da orada ileri gelen kimseler kastediliyor bununla. Orada fısk çıkartırlar. Yani her türlü kötülüğü yapanlar, faqale helqalu feden mernaher tedmiira ve onların üzerine böyle bir durum karşısında da azap hak olur ve onları tam bir helak ile helak ederiz diyor. Sübhanallah. Bir başka ayet görme. Ve ki mahluk naminal Gurunu münbadu Nuh, biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Ve ki fabirabik'e bidnu bi ibadhi, bidnu bi ibadhi basira, basira. Rabbin kullarının günahlarına karşı haberdar ve basiretlidir. Evet. Geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık. Buhar'da gelen bir hadiste, Miraç'la ilgili hadiste, Aleyhisselatü Vesselam Musa'nın yanına geliyor ve ona selam verdiğinde Musa Aleyhisselam, Merhaba ey kardeş ve ey nebi diyor. Ve onun yanından geçtiği zaman da, Musa Aleyhisselam yanından geçip gidince Musa Aleyhisselam ağlıyor. Diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a neden ağlıyorsun? Musa Aleyhisselam diyor ki işte şu genç var ya diyor Aleyhisselatü Vesselam'ı kast ederek. Bunun ümmeti kıyamet günü benim ümmetimden daha faziletli, daha çok olacaktır. Diyor. Onun için alev ediyoruz. Allah Azze ve Celle bize Nebimize ümmet olma şerefi vermiş. Bunu ölünceye kadar korumayı ve kıyamette de havzunun, kevserinin başında olmağı bize nasip etsin. Amin. Üçüncüsü kardeşlerim, <gülüyor> beş vakit namazın e, teşri kılınması, Miraç'ta bunun hikmetinden bahsedilecek inşallah. Yani e, beş vakit namazın şeriat yapılmasının hikmeti. Miraç'ta, Miraç gecesi, Sema'da Allah Azze ve Celle beş vakit namazı e, farz kılıyor. İnananlara. Onunla ilgili delilleri zikretmiştik. Ama diğer şeriatın e, hükümlerin ise nerede? Yeryüzünde. Medine'de. Özellikle çoğunluğu Medine'de geliyor. E, <gülüyor> Hicretin ikinci senesi mesela oruç, zekat, farz kılınıyor. Medine döneminde. Ve bunların hepsi yeryüzünde. Ama namaz gökyüzünde farz kılınıyor. Burada dikkat çekilen çok önemli bir şey var. Çünkü namaz kulun Allah Azze ve Celle'yle olan sıkı bir bağını ifade ediyor. veya Allah Azze ve Celle'ye yükselişi, miracı ifade ediyor namaz. Aynı zamanda bir hadiste geldiği üzere dinin de direği yani bir insan e, Müslüman olduğunu iddia ediyorsa onun direği olmalı. Tıpkı insandaki şu sırttaki omurgalar gibi, evin, binanın kolonları gibi veya çadırın ortadaki direği gibi. Onlar olmazsa, nasıl aniden yıkılırsa, insan ayağa kalkamazsa namaz da böyledir. Dindeki mesabesi bu. Onun için bazı alimler namazı terk edenin dini olmayacağını, küfre gireceğini söylemişlerdi. Namazsız bir Müslüman olamaz yani. Olmamalı. Bilmiyor ise bunu derhal öğrenmeli ve namazını kılmalı. Allah Azze ve Celle gökte farz kılıyor biliyor musunuz? Miraşta bunu farz kılıyor. Bir hissetin peygamberliğin 10. yılında 10. yılında iken, aleyhissalatü vesselam iken farz kılınıyor. İnsan, Müslüman bir insan şehvetlerden Dünya arzularından, dünya amaçlarından, sapkın vesveselerden böyle boğulduğu zaman, ondan sonra böyle iyice kendinden geçtiği zaman namazla yücelir, namazla yükselir, namazla bunlardan sıyrılmaya çalışır. Namazla bu şeytani vesveselerden, şeytani adetlerden, örflerden, şeytani özelliklerden diyelim, kurtulmaya çalış. Ama namaz olmazsa bunlardan kurtuluş da olamaz. Kalbin temizliği namazdadır. Kardeşlerim, benzilerin iddia ettiği gibi benim kalbim temiz, namaz kılmama gerek yok. Ondan sonra e, örtünmeme gerek yok. Bir arada erkekle kadın durabilir. Bunların hepsi şeytani şeyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi hepimizin kalbinden temizdi. Ama o Hepimizden daha çok namaz kılıyordu. Geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Değil mi? Onun için kalbim temiz, vallahi şeytani bir vesvese. Şeytanın o insana olan bir oyunudu. allah Teala Ankebi suresinde Utlu ma uhiye ileyke min rabbik Rabbinden Utlu ma uhiye ileyke el kitab, kitaptan sana vahy edilen şeyi oku yani Kur'an-ı Kerim'i oku ve eqimis sala namazı kıl innes salat'e tenha anil fahşâi vel münker muhakkak ki namaz insanı muhakkak ki namaz insanı fuhşiyattan, münkerden kötü şeylerden alıkoyar diyor ve le zikru allâhu ekber ve allâhu ya'limu Allah'ın zikri ise en yücedir Allah yapmış olduğunuz şeyleri bilir Namaz insanın kötülüklerden ve fuşiyattan alıkoyar kardeşlerim. Eh, bazı insanlar vardır ki namaz kıldıkları halde fasıktırlar, yalancıdırlar, kumar oynarlar, içki içerler, zina edenler. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle onları ıslah etsin. Ama bu o insanın namaz kılmasının boş olduğuna, namazından hiçbir şey almadığına Delalet etmez. Bir insan namaz kılacaktır, kötülüklerden de uzak duracaktır. Kötülüklerden eğer uzak durmuyorsa namazını kamil bir şekilde kılamıyor demek. Öyle insanlar görüyor ve duyuyoruz ki namaz kıldığı halde günaha, günaha dizine kadar, göbeğine kadar ve boynuna kadar batmış durumda. Bile bile yapıyor hem de. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle onlar bu durumdan kurtarsın. Namaz insanı böyle sarsmalı, namaz insanı kötülüklerden alıkoymaya çalışmalı, çalıştırmalı, subhanallah. Hiç namaz kılmıyorsa zaten onu söyledik. Direği yok, sütunları yok, dayanacağı tutunacağı hiçbir şey yok demektir yani. Ama namaz kılıyor ise onunla bir şeylerle tutunur, ayakta durmaya çalışır ve kötülüklerden de durur. Şöyle bir ortamda sadece namazda da kalmaz bir insan, kalamaz kardeşlerim. Mutlaka Allah'ın kelamını Kur'an okumaya çalışmalı, dinlemeli, sohbetlere gelmeli. Allah Azze ve Celle bize afiyet versin. Bir hadiste kişinin diyor, ehlinde, malında, nefsinde, çocuklarında ve komşusunda e, fitneye uğraması, yani onlar sebebiyle imtihan olması, onlar sebebiyle e, bu imtihandan dolayı günah kazanması, Allah alem bu kastediliyor. Bunların hepsine oruç, namaz, sadaka, ile emretmek, kötülüğü, e, kötülükten vazgeçirmek, Kefaret olarak yöter ediyor. İnnel hasenat üdihib nes Muhakkak iyilikler, kötülükleri giderildi. İşte bu da bunun mukabilinde. Yani kişi eğer e, ehlinde, malında, çoluğunda, çocuğunda komşusunda bir fitne ya da oluyorsa, bir imtihan görüyorsa salih amellerine artılacak. Bir günahla e, karşı karşıya kalıyorsa ne yapacak? Onun arkasından hemen bir salih amel yapacak. Çünkü innel hasenat yudhib nesseyyat muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler. Dördüncüsü ve sonuncusu kardeşlerim dünya elemlerini, sıkıntılarını ve üzüntülerini bu İsra olayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece yürüyüşü ve miraç ne yapmıştır? E, hafifletmiştir. Hatta bu dünya sıkıntılarının hiçbir şey ifade etmediğini, hakir bir şey olduğunu e, ortaya çıkarmıştır. Evet. Miraç, aynı zamanda Miraç, her şeyi, her şeyi rahmetiyle kaplayan Allah Azze ve Celle'nin melekutu, yani hükumranlığı hususunda bir yükseliş demektir. Bunu da Allahu Teala rasullerine nasip ediyor. Yani bu hükümranlığı Allah Azze ve Celle'nin hükümranlığını eee yaratmasındaki harikalığı ve buradaki gerçek hikmetleri rasullere beyan ediyor, peygamberlere gösteriyor kardeşler. Mesela bu hususta müellifin söylediği İbrahim Aleyhisselam'a e, yine e, yeryüzünün ve göğün hükümranlığının gösterilmesi delalet eder diyor. Ve kezâlike nuru İbrahim'e menekutü's semâvâtü vel ardı ve li minel İşte böylece biz İbrahim'e yani İbrahim Aleyhisselam'a gökyüzünün ve yeri yerin hükümranlığını gösterdik ki kesin kes iman edenlerden olsun diye. Allahu Teala işte bu harika eşsiz sanatını ye gökyüzünün hükmranlığını rasullere gösteriyor ki bunun karşısında rasuller peygamberler ne yapsınlar o tağutlarla Allah azze ve celle'ye isyan eden ve iman edenlere zulmeden zorba kimselerle hakkıyla mücadele etsinler kesin böyle inandırıcı delillerle onların karşısında durabilsinler diye Allah azze ve celle bu rasullerine böyle güzel, harika şeyleri gösteriyor. Bizim peygamberimizde gösterdiği gibi, cenneti ve cehennemi gösterdiği gibi. Subhanallah. Çünkü peygamberler, kendilerinden sonra gelen kimseler için, en güzel örneği ve misali temsil edecekler. Allah Azze ve Celle öyle diyor. لَقَدْ kum لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ Yemin olsun ki, Allah'ın Rasulünde sizin için en güzel örnekler vardır. Diyor. Yani insan yeryüzünde dolaştığında, gemiyle, diyar diyar şöyle e, dolaştığında, denizlerde, karada dolaştığında, Allah Azze ve Celle'nin e, yarattığına, sanatına baktığı zaman, aynen e, peygamberlere gösterildiği gibi, tabi onlara gösterilen şeyler e, bizlere gösterilmez ama biz de Allah Azze ve Celle'nin bu eşsiz sanatını e, doğayı, tabiatı gezip gördüğümüzde, okuduğumuzda yani e, ibretle, tefekkürle, düşünerek bu okuyuşla yani okuduğumuzda Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu yüceliğini, azametini, büyüklüğünü anlar ve gelip bir de Kur'an'dan okuduğumuzda Allah Azze ve Celle'nin yaratmasını e, yarattığı şeyleri gökle ilgili, yerle ilgili, yıldızlarla ilgili, ile ilgili ikisini birleştirdiğimiz zaman bizim için tam bir imani kuvvet hasıl olacak. İkisini birleştirmek lazım. Kur'an'ı okuduğumuz gibi e, doğayı, tabiatı, gökyüzünü de tefekkür etmek gerekiyor. Ki bu bir ibadettir. Allahu Teala An-i suresinde bunu zaten e, bize, bize tavsiye ediyor. İman eden kimselerin ee, tefekkür ettiğinden bahsediyor. Evet. Allah Azze ve Celle hakkıyla tefekkür eden, kendisine iman eden, kendisini hakkıyla tanıyan sıfatlarını, yüce sıfatlarını öğrenen ve ona layıkıyla ibadet eden kullarından eylesin. Amin. Sübhanıkallâhüm ve bihamdük. Eşerun la ilahe illan ve etubu